sen o hesabına para gönderen adamı inkar edebilir misin? E, edersen sen ahmaklıktan başka bir şey yapmış olmaz. Güneşin varlığını inkar etmek gibi bir şey bu. Deve kuşu soksun kafasını kumun içine. Güneş yok desin. Kendisinden başka kimseyi ne yapmaz? İnandıramaz.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 Said ibn Üzeyd'in dediği gibi sahabeden Said ibn Üzeyd radıyallahu anh diyorlar ki zannedersem Irak'a gidiyor. Ona orada insanların Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı hakkında ileri geri konuştuklarını görüyor Said ibn Üzeyd. Onları susturuyor Said ibn Üzeyd. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Ebubekir cennettedir. Ömer cennettedir, Osman cennettedir, Ali cennettedir. Cennette müjde 9 dokuz kişiyi sayıyor. Şöyle böyle derken işittim diyor Saydım Zeyd. Peki diyorlar ki Saydım onuncusu kim? Saydım Zeyd kendisi, onuncusu Sayd. Sonra şu müthiş sözünü söylüyor Saydım Zeyd. Diyor ki makam bu Ahadihim ma rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem takbar Rufiha kademe hayrun min omri Hadiko yu umra omra nuhin ya budullah hafi muhteşem bir söz. onlardan birisinin Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellemle bulunarak ayaklarını tozlaması sizlerden birinizin nuh aleyhisselam'ın yaşadığı kadar 950 sene şayıp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 Başlıyorlar işkence. Diyorlar ki, şu anda senin yerinde, sen olmasaydın da yerine Muhammed olsaydı ister miydin? Ne diyorsa abi, onlara acep bir söz söylüyor. Diyor ki, Allah diyor, ben diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ayağına küçük bir dikenin batmasını bile ne yapmam istemem. Yani devam ediyor. Ben buradaki halimden hoşnutum, razıyım.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 Nasıl yaşıyorsak, çantamıza uygun bir şekilde ortaya din çıkarırız. Yani Allah Resulü, Allah Teala Kur'an-ı diyor ki: "Es-sâbiqun <gülüyor> el Muhacir ve ensarlardan sabık olanlar, önce olanlar. Dine evvel olarak girenler var ya. Ve'l-lezîne ettabe'ûhum bi ihsânin iyilikle, ihsan ile, güzellikle uyanlar. Onların ardından gelen, sonradan Müslüman olan sahabeler. Ve ondan sonra gelenler. Radiyallahu anhum ve radiu Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuştur. Yani şu senaya, şu övgüye bakın arkadaşlar. Sağa bakın. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Lavm cennet onlara cennetler vardır. Tecciy min tahtil enhar altlarından ırmaklar akan cennetler. Halidin fiha ebeden. Zalikel fawzul azim. İşte orada ebedi kalacaklardır. Fevz, başarı da budur diyor Allah-u Tevbe suresi 100. ayette. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadisler ise ashabıyla alakalı o kadar çok ki. Tabi Kur'an-ı Kerim'de de birçok ayet var biliyorsunuz. İsa suresinde Allah-u Teala ne diyor? وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَٓا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَٓا kim kendisine hidayet, kim kendisine hak apaçık ortaya konulduktan sonra, kim hakkı apaçık bir şekilde gördükten sonra, Resul'e muhalefet ederse, ayete bakın arkadaşlar. Resul'e muhalefet ederse. Ve bakın yani Resul'e muhalefet etmek tek başına helak olmak için yeterli bir sebep. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhalefet etmek, tek başına bu muhalefet helak olmaya yeter bile, artar bile. Ama Allah teala diyor ki, وَيَتَّبِ غَيْرَ سَب۪يلِ müminin, <الْمُؤْمِنِين> Müminlerin yolundan, icmadan, ashabın yolundan başka bir yola uyarsa, نُوَلِّهِ ma تَوَلَّ Onu girdiği yola bırakırız, وَنُسْلِهِ cehennem, <جَهنَّم> Cehenneme atarız, وَسَاَتْ مَص۪يرًا Ne kötü bir sonuç.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 Sufi'ye sevriyinler söz aklınıza gelsin. Hammalların dini üzerine olun diyor. Kadınların dini üzerine olun, çocukların dini üzerine olun. Diyor. Allah Teala sana bununla hitap ettiyse bu, bu bunda kal. Bu aklı sana veren de Allah. Sen sana verilen, sana vergi olan bir şeyle kalkıp da nasıl ona itiraz edebilirsin ki ya yani? Sana bu aklı veren de Allah. Bunu senin için yaratan da Allah. Allah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizlerden birisinin Dağı kadar altını olsa, onlardan birisinin yarım amuç verdiği sadakaya,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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına erhamukallah. İstigfar etmekle Allah'tan mağfiret dilemekle emrolundular. İnsanlara Allah Teala ne emretti? Peygamberin ashabına ne yapmayı? İstigfar etmeyi. Nerede emretti arkadaşlar? Nerede? Haşır suresinde emretti. Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? Ellezine ca'u min ba'dihim Onlardan sonra gelenler. Kimlerden sonra? Arşem. Sahabelerden sonra gelenler. Ne yaparlar? Yekûlûne Rabbena. Ne derler? Hayır, Rabbimiz. Yekûlûne Rabbena gfirlene. Bizleri, Bizleri bağışla derler. Ve <gülüyor> li <gülüyor> Kardeşlerimizi. Kim o kardeşlerimiz? Ellezîne <gülüyor> sebegûne. Bizden önce gelen kardeşlerimize ne yap? Bağışla derler diyor allah Teala.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 <لِأصحابي> ben أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي Ben ashabımın neyim diyor Aleyhisselatü Vesselam? Güvenliyim. فَإِذَا ذَهَبْتُ أَنَا فَإِذَا أتى أصحابي ما يعدون. Ben diyor gittiğim zaman ashabımın başına onlara vaad olunan şeyler gelecek. وَأَصْحَابِ اَمَنَةٌ لِأُمَّتِي Benim ashabım ümmetimin nedir Güvenliğidir. فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي Ashabım gittiği zaman اتا امتي ما يعدون ümmetime vaad şey gelmiştir, gelecektir. Yani ashab Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ya, Bu ümmetin neyi arkadaşlar? Güvenliği. Emenesi. Evet. Yine İmam Ahmet İbn Hanbel rivayet ediyor. Abdullah İbn Ömer diyor ki لَا <gülüyor> تَصُبُّ ashabe Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına ne yapmayın?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 Abdullah Mübarek. Ona birisi gelip soruyor. Muaviye mi daha faziletlidir? Ömer İbni Abdülaziz mi? Ne demesini beklersiniz arkadaşlar? Abdullah Mübarek'in Türk olduğunu söylüyorlar. Yani onun hayatına bakın. Yani onun da biraz e, kanı sıcak. Verdiği cevaptan da bunu anlıyorsunuz. Diyor ki Abdullah Mübarek. Le <gülüyor> fi min kari muaviye ma Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayrun ve abdolun min Ömer İbni Abdülaziz. Diyor ki Muaviye'nin peygamberin yanında bulunduğu sürece burnundaki diyor toz Ömer İbni Abdülaziz'den daha hayırlıdır. Yani bırakın Muaviye'yi. Muaviye'nin burnundaki diyor toz Resulullah'ın yanındayken diyor. Onu gördüğü o an, o toz Ömer İbni Abdülaziz'den daha iyidir. Bakın Muaviye'yi. Bunu İbn Asakir tarihinde rivayet ediyor. İmam Mehmet İbni Ambel diyor ki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 Diyor ki, fettehimhu alal islam Onu dininde itham et. Onun dininden şüphelen. Ondan uzaklaş. Ondan kaç. Bakın, bunu söyleyen kişi Ahmet İbn Ambel. Allah ona rahmet eylesin. <gülüyor> Ebu Zura diyor ki, Rahimahullah, İzâ ra'aytel racule yantakisu ahaden min ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fa'lem enne Diyor ki, Ebu Zur'a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 Bu kimseye sahabe denir. İnşallah burada Ali İbn-i Medine'nin, i̇bn Hacer'in de sahabe ile ilgili tarifleri var. Onları alacağız. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse. Ve sahabe konusunu burada bitireceğiz. Ondan sonra Allah'ın kelamı Kur'an'a geçeceğiz. Subhanakallahumma ve birhamdülük. Eşhedan la ilahe ente estağfurullah ve tubulek. Ust sahabeti kullihim li mezhebu. <Sans> Sahabenin tümünü sevmek benim neyimdir? Meselimdir. <Sans> Meselimdir. Tabi bidat ehli ne yapıyor? Sürekli kurcalıyor. Tabi ilim ehli de o kurcalayan bidat ehline karşı sürekli yapmışlar? Kılıçlarını çekmişler. Bu ümmetin içine sokulmaya çalışan şüpheleri, fitneleri ne, yapmayı, ne yapmışlar? Müdafaa etmişler. i̇bn Allah diyor ki sahabelerin hakkında kötü olarak bahsedilen, onların yaptığı olarak ifade edilen diyor rivayetler ile ilgili konumumuz şu şekildedir. Nasıl yaklaşmalıyız? Diyor ki, bunların diyor ilk olarak baktığımızda bir çoğu nedir? Kezip olan, yalan olan, iftira olan rivayetlerdir. Özellikle Rafiziler, Şiiler bu konuda öyle çok çalışmışlar ki onların bu konudaki izledikleri metotları, yöntemleri okuduğunuz zaman, gördüğünüz zaman hayrete kapılmaktan kendinizi alamıyorsunuz. Mesela ne yapıyorlar? Adam bir kitap kalemi alıyor. Şii bir alim, rafizi bir alim, onların bir dalalet içinde yaşayan alimleri. Ama ismini ehl Sünnet alimlerinin isimlerinden bir isim olarak kitabının üzerine koyuyor, tanıtıyor. Taberi. Taberi denince kim akla geliyor? Muhammed bin Cafer. Değil mi? Taberi. Es-Süddi. hepsi ehl Sünnet alimleri. Bunun gibi birçok ehl Sünnet aliminin ismiyle isimlendirerek kendilerini ne yapıyorlar? Kitaplar kaleme alıyorlar. Tercüme edilenler var, basılanlar var. Bunlar okuyan insanlar burada sahabelerin hakkında diyor ki, bak işte böyle yapmış, şöyle yapmış, bu şekilde olmuş. Düküm Tevhidü Rhami Allah. Bunların kötülüklerini anlatan rivayetler nedir? Keziptir, yalandır. Tepe bu edildiğinde, bakıldığında, araştırıldığında, hadis literatürüne göre, hadis ilmine göre, bunlar uydurmadır. Bazı rivayetlerde ise ne vardır arkadaşlar? Ziyade ve noksanlıklar vardır. Birileri ne yapmaktadır? Bu rivayetleri kendi mezhebine çekmek için, kullanmak için bazı şeyler eklemek de meşhur bir rivayete bir şey ekliyor. Yahut yani onların bir şey ne yapıyor? Eksiltiyordur. Diyor burada ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Ancak diyor onlardan sabit olan, yani onların... Yaptığı bize sabit yollarla gelen bazı şeyler var. Bu konudaki pozisyonumuz, mevkifimiz, konumumuz ne olacak sahabelerle alakalı? Diyor ki, onların bu konudaki, bu yaptıkları şeyler hata da olsa mazurdurlar. Mazeretli görünürler. Neden? Çünkü onlar müstehittirler. İştihat etmişlerdir. Nasıl bir alim değil mi? iştihat ediyor bir konuda, bir hususta. E biz bunu mazur görüyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Aleykümselam. Biz bu kimseyi mazur görüyoruz. Diyoruz ki bu alim her ne kadar bunu söylediyse falanca alim çıkmış demiş ki babasının izni olmadan kıza ne yapılabilir? Nikah kıyılabilir. Hata mı? Hata. Niye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sabit olan hadiste ne diyor? La nikah illa i Veli'nin izni olmadan, veli olmadan nikah olmaz. Bu alimin bu hükmüne ne diyoruz biz? İştihattır. Hata etmiştir. Hatasının karşılığında ne yapmıştır? Bir ecir almıştır. İşte diyor ki İbn-i Sahabeler de bu konuda nedir? Müştehittirler. Kimisi bir ecir, kimisi de ne yapmıştır? İki ecir almıştır. Bu konudaki üçüncü önemli husus, bizler kesinlikle ehl sünnet ve cemaat olarak sahabelerin masum olduklarına ne yapmayız? İnanmayız, itikad etmeyiz. Bunu bu şekilde... Düşünmeyiz. Ya yani onlar ne büyük günahlar işlemekten ne de küçük günahlar işlemekten ne değildirler? Aslında Masum değil. değildirler. Bireysel olarak bu şekildedir. Çünkü bizler rivayetlerde görüyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dizinin dibinde olup var? Zina eden var. Hırsızlık yapan var. Değil mi? Günah işlemiş olanlar var. İçki içenler var. Ne diyor Hazreti Ömer? Sürekli getirilip camide sopa yiyen, içki içen adama. Ya bu ne kadar da çok diyor. Duyuyor, değil mi? Ne münafık bir adam. Ne kadar da çok içkiden dolayı getirilip cezalandırılıyor. Ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Ona diyor lanet okumayın. Bırakın onu. Niye? Çünkü o Allah'ı ve Resulü'nü ne yapıyor? Seviyor. Evet. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? İbn-i diyor ki İnnel hasenâti yudhibine seyyiat Hasenatlar iyilikler. Güzellikler, salih ameller ne yapar? Yudhibine seyyiat. Kötülükleri, günahları götürür, ortadan kaldırır. Şimdi bizlerden her birinin yapmış olduğu hatalar yapacağı ve yapmış olduğu iyilikler tarafından ne yapılıyor arkadaşlar? Götürülüyor. Onlara keffarat oluyor. Allah'ın deyimiyle. Öyle değil mi? İnnel hasenati yudhibine esseyyiatih asenatlar, salih ameller, seyyiatı, köyledikleri ne yapar? Ortadan kaldırıyorlar. E sahabelerin, geçen dersi hatırlıyorsunuz değil mi? Onları neden sevmeliyiz? Yapmış oldukları hicretten dolayı, İslam'a öncü olarak girmiş olmalarından dolayı, Allah Resulü ile birlikte savaşmalarından dolayı, kendilerinin canlarını, mallarını bu din uğra feda etmelerinden dolayı. Yani bizler kendimiz bile yapmış olduğumuz ufak bir lira versek dilenciye ne yapıyoruz? Ondan bir şeyler umuyoruz. Bu adamların, bu sahabelerin yapmış olduğu bu hayırlar, hasenatın neden? Ya onlardan varit olan, sabit olan kötülüklere kefaret olduğuna inanmayalım. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. İbn-i Hibban'ın rivayeti var. sahibi bir rivayet. Ebu Bekir radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Ve dizüstü çökerek Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam'a Ya Resulallah Allah-u Teala bizlere ta takatımızın dahilinde olan, gücümüz dahilinde olan bazı emirlerde bulundu. Bizler de onları yaptık. Yerine getirdik. Yani bakın, Hazreti Ebu Bekir ki sahabeler ki yani yurtlarından çıkmak gibi babalarıyla karşı karşıya kılıç çekerek savaşmak gibi ve bunun dışında bugün bizler için çok ağır olacak olan şeylerle imtihan olunmuşlar. Ve diyor ki Ebubekir radiyallahu anh, allah Teala bizim gücümüz yeten şeyleri emretti ve yaptık. Yani bunları yaptık. Ancak bazı şeyler var ki gücümüzün yetmeyeceği şeyler bunlar. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, nedir bu gücümüzün yetmeyeceği şeyler? Ebubekir radiyallahu şu ayeti okuyor. E men yamal su'en yücze bihi. Men amel, suen yücüze Kim bir kötü amel işlerse, kötülük yaparsa, günah işlerse, yücüze bi. Onun karşılığını ne yapacaktır? Alacaktır. Şimdi gelsin de bu ayeti anlasınlar, değil mi? Hadi siki yani Her kötülüğün bir karşılığı olacaksa eğer, affı olmayacaksa, keffaret olmayacaksa, Ebû Bekir gibi ne yapması lazım insanın dizüstü? Çöküp kalması lazım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine diyor ki, tabi Ebu Vakir diyor ki bu ayeti okuyor diyor ki, vemen nijatu yam, meta nijatu yam al-kiyameti ya Rasulullah. Kıyamet günü nasıl olacak da kurtulacağız. Yani bakın, canlarını mallarını feda etmiş insanlardan bahsediyoruz. Ebu Vakir gelip bütün malını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne koyabilecek kadar cömert bir adam. Dediğim gibi birçok zorluklara katlanmış. Bir adam diyor ki bunlar gücümüzün dahilinde olan, takatimizin dahilinde olan şeylerdi. Ama bu ayet ağır geliyor. Ağır geliyor ayet. Ondan sonra Allah Resulullah Aleyhissalatu Vesselam da diyor ki Eleste tansabu Eyub Bekir yani sana yorgunluk, meşakkat isabet etmiyor mu hiç? Elishisibukel lova şiddet, daraltı, sıkıntı, problemler sana isabet etmiyor mu hiç? Elbette ki de. hepimizin hayatında neler var Müslüman olarak? Problemler var, sıkıntılar var, iş aksaklıkları var. Bir yere gidiyorsun, işin olmuyor. Bunların hepsini düşündüğün zaman Allah tarafından başına gelen sıkıntılar ve bunlar tarafından senin işlemiş olduğun kötülükler, günahlar ne olacak? Örtülecek, keffaret olunacak. Kazançtasın, kardasın. Ama bir işin var ve o işin ters gidiyor. Dersen ki ya demesen bile, içinden geçirirsen ki bile. Ya niye bizi buluyor? Neden böyle oldu? Uf, Yani böyle işinde var ya tam işte olacakken böyle oldu. Ne de verbat diye başlasan söylenmeye kadere itiraza kadar gider. Geçen hafta biz bu hadisi okuduk. Benim de bir işim vardı. Hiç bir türlü olmuyor. Yani yapılacak çok doğal bir şey. Rutin bir şey. Her şey yerli yerinde. En ufak bir ayrıntıdan iş sürekli aksıyor. Yani Devlet dairesinde bir iş. Bu iş. Artık o devlet dairesindeki müdür dahi dedi ki hocam dedi, bunda bir hayır var galiba dedim. Yani böyle ufak bir şeyden dolayı iş yirmi gün attı. Ondan sonra tekrardan ufak bir pürüz çıktı filan. Aklıma bu hadis geldi dedim ya subhanallah. Yani bu bize neyi öğretmesi lazım? Bir sıkıntı geldiğinde, bir musibet geldiğinde, bir aksatlık geldiğinde, bir dert geldiğinde bil ki bu senin günahlarına ne olacak? olacak. Kefaret olacak. Subhanallah. Öyle bir atlıyorsun ki yani o iş olmuş, olmamış. Niye? Çünkü sen çağırdasın Allah'ın izniyle. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki, Ebu Bekir radiyallahu anhuya te Hastalanmıyor musun ey Ebu Her birimizin başına ne geliyor? De hastalık geliyor, dişimizi ağrıyor. Ama akıllı Müslüman hemen ne yapar? Ahlamaktan, sızlamaktan, vahlamaktan vazgeçerek ne yapar? Ya Subhanallah. Şu an Allah beni ne yapıyor? Günahlarımdan temizliyor. Hamdolsun. Elhamdülillah. Değil mi? أَلَسْتَ كَذَا أَلَسْتَ Allah Resulü Aleyhisselatü Selam diyor ki Öyle değil mi Eyüb-Vekir? Öyle değil mi Eyüb-Vekir? فَاِنَّ <gülüyor> اللّٰهَ يُكَفِّرُ عَنْكَ بِذَٰلِكَ İşte Allah Teala ne yapıyor? Bunlarla senin günahlarına kefaret yapıyor bunları. Kısaca sahabelere olan Fırkaların, mezheplerin, sahabeler olan yaklaşımlarına değinelim. Biliyorsunuz hariciler var. Hariciler ilmehli ihtilaf etmiş. İlk defa bunlar ne zaman zuhur etti, ne zaman çıktı diye. Bunların ilk çıktığı dönem Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın ganimet dağıttığı dönem. Bu ol Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Kanimet dağıtırken bir tanesi ne diyor? Ey Muhammed ne ol? Adaletli ol. Allah'ın Resulü aleyhisselam ne diyor? Ben adaletli olmasam kim adaletli olur ki? Diyor ki ilk huruç bu dönemde çıkmıştır. Bazı ilmihedi diyor ki hayır, Hazreti Ali döneminde çıkmıştır. Tabi bu ihtilafın bizim için önemi yok. Önemli olan haricilerin ne yaptı arkadaşlar? Sahabelerin bir çoğunu tekvir ettiği. Özellikle Ali radıyallahu anh. Tabi hariciler Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'le bir problemleri yok. Onları kabul ediyorlar. Problemlerden itibaren başlıyor. Hazreti Osman ve Hazreti Ali'den itibaren başlıyor. Bunlar alakalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere haber vermiş. Bunların zuhuruyla, bunların çıkacaklarıyla alakalı. İlim ehli Bunlarla ilgili tefsir kitaplarında fırka ve mezhepler tarihi kitaplarında bunları beyan etmişler. İbn Kesir rahimehullah diyor ki haricilerle alakalı bu insanlar diyor Adem oğlunun diyor insan oğlunun diyor en garip insanlarıdır. Allah Teala bunları böyle takdir etmiş bu şekilde ne yapmış ya yaratmış. Bazı taraftan diyor alimler haricilerle ilgili soru sorulduğunda Seleften bazı kimseler kendilerine haricayla ilgili soru sorduğunda onlar diyor selef şu ayetleri okurdu. bir okum bil akhsarin a'mala. Amelleri bakımından hüsrana uğrayanları size haber vereyim mi? Kim onlar? Alladheena dalla sa'yuhum fi Dünya hayatında onların çabaları dalalette olan, hiç boşa, boşa olan, hiçbir faydası olmayan ancak kendilerinin iyi işler yaptığını zannedenlerdir. Yani selef bu ayeti okurmuş haricayla ilgili olarak. Tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve biliyorsunuz bunlarla alakalı. Bunların namazları yanında sizlerin namazlarınızı ne yaparsanız diyor. Küçümsersiniz. Orucunuzun yanında oruçlarını küçümsersiniz. Hatta bunların diyor alınlarına gibidir? Keçilerin dizleri gibidir diyor. Koyunların secde ettiğinden dolayı. Namazdan dolayı ya yani. Ama Selef nasıl bir ayet okuyor bunlarla alakalı olarak? Onlar amellerinin güzel olduğunu zannederler. İyi olduğunu zannederler ama onların amelleri Boşadır. Bunlar sahabe hakkında nasıl konuşuyorlar arkadaşlar? Özellikle hakem olayından sonra tekfir ediyorlar. Ali radiyallahu anh ve diğer birçok sahabeyi. Evet. Nasibiler var. Nasibiler kimler arkadaşlar? Nasibiler ise sahabeleri tekfir etmiyorlar. Ancak onların son ne görüyorlar? Fasık olarak görüyorlar. Özellikle Ehl-i Beyti Ali radıyallahu anh ve onun soyunu ne yapıyorlar? Ona buz ediyorlar. Bunlara da ne diyoruz arkadaşlar? Nasibi. Bunlar da nasibi olan kimseler. Burada neler var? Rafiziler var. Rafiziler ne diyorlar? Şiiler, Rafiziler. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam vefat ettikten sonra onun ardından ashabının çoğu ne olmuştur? Mürted olmuştur. Ancak diyorlar çok az bir topluluk. Ali radıyallahu an Salman Abu Zer, Mikdad tamam mı? A Ammar, birkaç sahabe sayıyorlar. Kendi olan da ihtilaf var bunlarla alakalı. Bunların diyor, bunlardan sonra gelenlerin hepsi ne olmuştur? Bunların dışındakilerin hepsi mürtet olmuştur. Ahmet İbn Ammel diyor ki bizim diyor dinimiz bizim diyor bu konudaki usulümüz Zikru mahasihi ashabı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kullihim acmâin, onların tümünü güzellikleriyle zikretmektir. Wal-kaffi an mesavihim, onların arasında olan şeylerden diyor ne yapmaktır? El etek çekmektir. Wal-khilafilladişecerabeynehum, ferman ve onların arasında meydana gelen ihtilaflı konulardan da ne yapmaktır? Dilimizi uzak tutmaktır. Ferman sebe ashab Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ev ahaden minhum kim Allah Rasulü Vesselam'ın ashabından birisine söverse, evinta kasahu, evutta anev aleyhim, onu naqis görürse, küçük görürse, onlarla ilgili ileri geri konuşursa, ev arada bir ay bihim da onların kusurlarını sürekli böyle dile getirirse, ev abe ahdem minum fau mubtadi habis. Bu kimse bilin ki kimdir? Bidatçı, habi, habis, pis bir insandır. Mukhalifun lima delley alayhil ve ves <-sunne> Kur'an ve sünnetin getirdiklerine muhaliftir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini biliyorsunuz ve Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerini biliyorsunuz. Sahabelerle alakalı değil mi? Muhammedur Resulullah. Muhammed Allah'ın resulüdür. Ve'l-lezina Onunla beraber olanlar. Şiddah ala'l-kuffar rahma'u beynehum. kafirlere karşı nedir? Çok şiddetlidir hama'u beynehum. Kendi oradan da merhamet ver. Değil mi? Es sabikûne'l-evvelûne minel muhacirine vel ensar. Muhacir ve ensarlardan bu dine ilk önce olarak girenler, Müslüman olanlar. Ve lezîne teba'uhun bi ihsân. Onlara güzellikle tabi olanlar. Radıyallâhu anhum ve radû an. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldu. Onlardan sonra gelenler hakkında ne diyor allah Teala? Onlardan sonra gelenler ne derler? Rabbena la teca'al fi kulûbina ghillen Lillezine amin. Onlardan sonra gelenler de derler ki allah Teala bizlere, sahabelerden sonra gelen nesillere neyi öğretiyor? Rabbimiz, Rabbimiz bizlerin kalbine iman edenler, bizden önce iman edenlere karşı ne yapma? Bir kin, bir nefret yerleştirme, koyma. Yani allah Teala bize sahabelere karşı takınmamız gereken edebi de Kuran-ı Kerim'de öğretiyor. Ahlakı da Kuran-ı Kerim'de öğretiyor. Onların yoluna muhalefet etmemizi, etmememizi öğretiyor. Az önce dersin başında söyledik. Değil mi? Kim kendisine hidayet apaçık beyan olduktan sonra Rasûl'e muhalefet eder ve müminlerin yolundan başka bir yola saparsa. He. Şimdi Kur'an var. E Kur'an'a muhalefet var. Rasûl'e muhalefet var. Bir de müminlerin yoluna muhalefet var. Yani Kur'an-ı Kerim tek başına yeterliyse neden allah Teala burada peygamberi sayıyor, peygambere muhalefet diyor, müminlerin yolundan başka bir yol diyor Öyle değil mi arkadaşlar? Ehdina sıratal mustakim. Bizleri dosdoğru yola ilet. Bitti. Kim, kimin yolu bunlar? Sıratal lezine enhamta aleyhim. Kimdir bunlar Allah'ın nimet verdiği kimseler? Minel nebiyyin ve sıddikin ve şuhada ve salihin ve hasana ulaike rafiqa. Yani doğru yola ilet bitti yeter. Ama niye burada doğru yola birlikte nimetlendirdiğin ve başka ayette onlar kimlerdir? Peygamberler, nebiler, salihler, şüheda, şahitler, şehitler. Onlar ne güzel refiktir, arkadaşlardır. Demek ki arkadaşlar ne var? Kuran-ı Kerim'de de ashaba karşı edepli olmamıza dair ayetler var. Onlara karşı kalbimizde ne yapma diyoruz? Gül, kin, Nefret, onları kınama yapma. Kalbimize bunu sokma ya Allah'ım. Bunu Allah Allah'ım. Kime karşı? iman edenlere karşı. Evet. Ebu Zura diyor ki, rahimahullah biliyorsunuz, Ehl-i Sünnet'in büyük halimlerinden bir tanesi. Hatib El-Baghdadi rivayet ediyor bunu. El-Kifaya fi Elm-i adlı kitabında. İzâ ra'aytel racula yamtakisu ahaden min ashabi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fa'lam annahu zindiq eğer bir adamın Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına dil uzattığını onu küçümsediğini görüyorsan fa'lam annahu zindiq ülke o nedir zındıktır arkadaşlar ve zalike en-resul sallallahu aleyhi ve sellem indena hak diyor ki amca Resulullah sallallahu bizim katımızda nedir hak ve Kur'anu hak ve inma eda ilena hada'l-Kur'an وَاسْسُونَنَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللّٰي صَوَ اللّٰهُ عَلَيْهَا سَلِّمْ Ebuzura da bizim söylediğimiz şeyin aynısını söylüyor. Biz ondan öğreniyoruz zaten. Rasulullah Kur hak, Kur'an hak. hak. Bu Kur'an'ı bize aktaranlar kimler? Nasıl geldi bu Kur'an sana? Senin kalbine inmediyse eğer bunu iddia etmiyorsan bu Kur'an muhakkak sana birileri aracılığıyla ne yaptı? Aktarıldı, nakil oldu. Öyle değil mi? İnnema yuridun en yecrahu şuhudena diyor ki Ebu Zura Sahabelerin hakkında konuşanlar bizim şahitlerimiz bize bu dini aktaranları ne yapmak istiyorlar? Cerh etmek istiyorlar. Onları bizim katımızda zedelemek istiyorlar. Bizlerin onlar hakkında şüphe duymamızı istiyorlar. Leyubtilu'l kitabe ve sünnete. Kitap ve sünnetine yapsınlar diye. Artan kalsın. Bugün gördüğümüz şeyin aynısı. Işte. Sen sabah hakkında konuş. Oradan sünneti atla. Oradan Kur'an-ı Kerim'i at. dilediğin gibi tevhir et, yorumla. Uyu uyan, abdestin bozulmasın. Namaz vakti gelsin, kaç zekat olduğu belli değil. Niye? Çünkü böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Değil İhtiyaçtan mi? İhtiyaçtan fazlasını zekat olarak ver. Zekatın bir sınırlaması yok, belirlemesi yok. Kadın da çırılçıplak namaz kılabilir evin içinde. Niye? Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ne yapmamış? Onun bedenini örtece, namazda örteceği yerlere zikretmemiş. Buna benzer ve bunun dışında birçok görüş. Bunu söyleyen adam ne yapmış oldu arkadaşlar? Yani Kur'an-ı Kerim'i iptal etmiş oldu. Femen qadaha fi's sahabati qadaha fi kitabil ve sünneti resulillahi aleyhi Kim sahabe hakkında konuşursa kimin hakkında konuşmuştur? Sünnetin hakkında hakkında konuşmuştur. Yani Resulullah'ın sahabesi hakkında ileri geri konuşan adam sünnete dil uzatmıştır. Sünneti oradan kaldırmaya çalışan adam aslında Kur'an'a ne yapıyordur? Ortadan kaldırmaya çalışıyordur. Bunu kabul etmese Adama diyorsun ki ona sünneti inkar ediyorsan sünneti sana getiren adamların aynıları sana neyi getirdi? Kur'an'ı getirdi. Sana Kur'an'ı iPad'lerde yazarak getirmediler. Toplu bir şekilde değil mi? Bu ashab da ne yaptı Kur'an-ı Kerim ile alakalı? Bazı hususlarda ihtirafa düştüler ama icma ettiler. Hazreti Osman zamanında Kur'an bir araya geldi. Kur'an'ın dışında kalanlar yakıldı. Ya bu Kur'an olarak sana bugün ulaştı. Ve kıyamete kadar ne yapacak? Ulaşacak. Biz onların icmasına ne yapıyoruz? Hı. Güveniyoruz. görmek zorundayız. Ama sen bunu dilinle söylemesen de halinle diyorsun ki Kur'an-ı Kerim nedir? Pat diye gelmiştir. Bunu söylemesen bile. Çünkü allah Teala Kur'an-ı Kerim de diyor ki diyor Onu bizim dedik, onu biz Hı. koruyacağız. E bu ayet sana kim söyledi? Bu ayetin Allah'ın kelamı olduğuna, Allah'ın ayeti olduğuna Nasıl itikat ettin, iman ettin, bu, bu ayet sana nasıl geldi? Kimler getirdi sana bu ayet? Sana bu hadisleri getirenler, sana bu dini nakledenler, sana bu Kur'an-ı Kerim'de ne yaptılar? Naklettiler. Onun için en akıllı olanları işin içinden nasıl sıyrılmaya çalışıyor? Dersin başından da söylediğimiz gibi, yaşayan sünnet. Namazı nasıl kılacaksın? Yaşayan sünnet. Zekata nasıl yöreceksin? Yaşayan sünnet. Abdesti neler bozar? Yaşayan sünnet. Cenabet ne demek? Yaşayan sünnet. E tamam bu yaşayan sünnet sana kim yetedir? Nereden buldun bu yaşayan sünneti? Ashabtan buldun. Peygamberin yaşayan sünneti değil mi? Yani en akıllıları yaşayan sünnet diyor. En cüretkarları, en cesurları ne diyor? Namaz dediğin gibi kılıf. İstediğin on tane rükü yap istersen. Nasıl kalbin huzurluysa o şekilde kıl. Allah hidayet eylesin. Evet. Vel cerhu bil kadihihu evla. Allah'ın Resulü'nün ashabına, dilu zatanları diyor, cerh olunmaya. Onların hakkında konuşulmaya onlar daha evladır. Ve hum zanaadika imma cerahu bihi ashabe Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın ashabını cerh ettikleri için, onların hakkında konuştukları için onlar kimlerdir? Zındıklardır. Evet. Burada ilim ehlinden birçok arkadaşlar nakil var. Yani İmam İbn-i Badda Al-Akberi rahimahullah naklediyor. İmam Zehbi naklediyor. Kur'an-ı Kerim'de ayetleri zikrediyorlar. Yani allah Teala diyor ki, Ali Minan Suresi 68. Ayet inne evlen nâs bi İbrahim İbrahim'e en layık olan, en yakın olanlar kimlerdir? Lillezîne <gülüyor> tebaûhû İbrahim'e ne abanlar? İttiba edenler. Başka? Ve haven nebiyu? Kim? Bu peygamber. Kim o bu peygamber? As-ı Altyazı o. Ve kimler? İman, i̇man, i̇man edenler. Kim bu iman edenler arkadaşlar? Ashab. Yani allah Teala'nın bakın ayetlerine. Kuntum hayre ummetin uhricet dinnaz. İnsanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Bu ayetler ilk kime indi ve ilk anlaşılan topluluk kimlerdir? Elbette ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın <gülüyor> ashabıdır. Bunlara ne yapacağız arkadaşlar? Ashab'a muhabbet besleyeceğiz. Sevgi besleyeceğiz. Onları sevmek i̇bn de dediği gibi nedir? Bizim mezhebimizdir. Ve meveddetül kurba biha etevesselu. Ve bizler ne yaparız? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yakınlarını, akrabalarını da severek bu amelimizle, salih amelimizle Allah-u Teala'ya ne yaparız? Tevessül ederiz. Biliyorsunuz caiz olan tevessül şu üç hususta olur. Birincisi Allah Teala'nın isim ve sıfatlarıyla. Allah il Allah'ın en güzel isimler. Allah'ındır. Ne yapın? Onlarla Allah'a dua edin. Allah Teala'ya onlarla ne yaparız? Tevessül ederiz. Dua ederiz. Tevessülün ikinci kısmı salih amellerimizi. Rabbena aatinha. Rabbena inna lil iman. Rabbimiz bizler. İmana çağıran birisini ses duyduk. Faâminle ne yaptık ona? İman et. En Rabbi kum, faâminle Rabbimize iman edin dedi. Biz de iman ettik. Ne yapın Rabb? ne Rabbimiz bizi ne yap? Başla. Ne yaptık? Allah Teala Kur'an Kerim'de bize neyi öğretiyor arkadaşlar? Bizler iman ettik. Bizler bizi Rabbinize iman edin diye çağıran çağırıcının sözüne ne yaptık? İman ettik. Sen de bize ne yaptı Rabbimiz bizi? Bağışla. Bakın. Yani bizler yapmış olduğumuz imanımızı allah Teala'nın göndermiş olduğu elçinin Rabbinize iman edin sözünü tasdiklediğimiz için bu amelimizi Allah'tan ne istiyoruz? Bağışlanma istiyoruz. Bu da ne oluyor? Salih amelle ne? allah Teala'ya tevessül oluyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını sevmek. Onun akrabalarını sevmek nedir? Salih bir ameldir. Neden salih bir ameldir? Çünkü az önce söylemiş olduğumuz ayetler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen rivayetler onları sevmenin iman, onlara buğz etmenin nifak olduğunu söylüyor. Bu da bir salih amel olduğu için ne yapıyoruz? Allah-u Teala'ya tevessül ediyoruz. Tevessülün üçüncü çeşidi nedir arkadaşlar? Salih bir kimsenin duasıyla ne yapmak? allah Teala'ya tevessül etmek. O salih kimsenin yapmış olduğu, sizin için yapmış olduğu duayı Allah-u Teala'ya ne yapmak sunarak Allah'ım bu adamın bu kişinin benim için yapmış olduğu duasını ne yap kabul et tabi bidat ehli dedik ya arkadaşlar yani bidat ehlinin yani her biri farklı farklı alanlardan farklı farklı cihetlerde ne yapmakta e, suyu bulandırmaya çalışmakta adam tarikatçı adam şirkete ulaşmak için insanları şirkete davet etmek için nereden başlıyor Tevessülden başlıyor yani olayı meşru olan tevesülden meşru olmayan bidat olan tevessüle getiriyor Oradan da ne yapıyor? Tabii kabirlerden, türbelerden, ölülerden yardım istemeye kadar götürüyor. Dediğim gibi taifeler çok, fırkalar çok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ümmetin ayrılacağına haber vermiş. Allah-u Teala onun ipine, onun dinine sarılmamızı emretmiş. Aramızda çıkan anlaşmazlıklara Resulü hakem kılmamızı, onun verdiği hükmü kalbimizden hiçbir şey hissetmeden tam olarak teslim olmamızı istemiş. Kurtuluş isteyen, necat isteyen, bu ümmetin selefinin de dediği gibi neye binsin? Nuh'un gemisine binsin. Nedir o Nuh'un gemisi? Peygamber. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti. Burada kalalım, bununla yetinelim. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedan la ilaha illa ente estağfuruka ve